şehir İstanbul 2010 Ekber e, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı 24.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içindeki Açıkşehir İstanbul 2010 köşesindeyiz ve bu akşam batılaşan İstanbul'un Ermeni Mimarları sergisini konuşacağız. 9 Aralık'ta Isam Modern'de açıldı 2 Ocağı kadar görebilirsiniz. Serginin küratörü Hasan Kuru Yazıcı Açıkşehir İstanbul 2010 köşesinin konuğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu aynı zamanda Uluslararası Ranting Vakfı'nın organizasyonu bu açmış olduğunuz sergi. Önce ortaklarından başlayalım. Kimlerin ortaklığında düzenleniyor? Evet. <gülüyor> Proje sahibi dediğiniz gibi Uluslararası Rantling Vakfı, 2010'un bir projesi olarak oraya sunuldu ee, ve 2010 tarafından da desteklenmesi kabul edildi. Ee, yer olarak da e, İstanbul Modern ...bize yer verdi... ...sergi için yer verdi... ...ve o da bazı kendi... ...sponsorlarıyla da birlikte... ...bazı etkinliklerini de bunun... ...desteklemiş oldu... Hı hı. ...bu proje çerçevesinde... ...yer alanlar... ...bunlar bu kadar... Peki tem temelde baktığımızda... ...serginin amacını ne... ...küratör olarak nasıl açıklamak istersiniz? Eee... Serginin amacı aslında galiba biraz daha öncesinden almam gerekecek. Buyurun. Çünkü bu sergi tek değil. Bir 10 gün kadar önce de 22 Kasım'da Batılaşan İstanbul'un Rum Mimarları diye bir sergi açtık. O kapandı 15 gün içerisinde. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde açılmıştı. Ama 15 yahut 16... Aralıktan itibaren Beyoğlu'nda Yunan Konsolosluğu'nun e, binasında tekrar açılacak e, yeni yıla kadar. Hatta yeni yılın içerisinde de. E, Rumlar e, bunu e, Zoğrafyon Lisesi mezunları derneği eliyle yürütüyorlar Hı -hı. Rum cemaati. Onlar e, 2019'da çerçevesinde bir sergi açmayı, bir takım sergiler de daha doğrusu bunlardan bir tanesi de mimarlarla ilgili olsun diye düşünmüşler. Ben bu konularda çalıştığım için bana geldiler. Ben onu kabul ettim onlarla birlikte çalışmayı, o serginin kuratörü olmayı. Ve hemen arkamda arkasından da e, ben aslında sadece Rumlar ya sadece Ermeni mimarlarla ilgili olarak çalışmıyorum. Daha öteden beri e, İstanbul'daki... E, kaybolmuş, atları unutulmuş mimarları bulup çıkarmaya, onların yapılarını e, yakalamaya çalışıyorum. Dolayısıyla daha başka mimarlar da vardı. E, bari dedim bu çalışmanın hani Ermenilerle olan kısmını da acaba onlarla yapsam ne derler? Onu e, vakfa ben önerince, onlar da büyük bir e, sevinçle bunu kabul ettiler. Bu, i̇kinci bir paralel proje olarak bunu götürmeye başladık ve işte sonuna getirdik, e, açılıyor dokuzunda. Ee, tabii burada çeşitli amaçlar var. Ee, bir kere bu e, İstanbul'un değişmesinde, batıllı anlamda değişmesinde bunu olumlu yahut olumsuz e, olarak söylemiyorum. Hı hı. Yani İstanbul'un çehresi değişmeye başlıyor batıllaşmayla birlikte. E, bu değişmede e, yapılarıyla rol alan mimarları... ...birçoğunu bugün unutmuşuz... ...bunları tanıtalım dedik... Bunlarla, e, ...bunların aracılığıyla... E, ...insanlar yaşadıkları şehirde... ...bazı şeylere bir yakınlık duysunlar... ...sahip çıksınlar e, istedik... E, ...ben şöyle diyorum... ...insanlar sadece evlerine... ...sahip çıkıyorlar... ...evlerinin de eşiğinden içerisine... ...kapının önünde ayak kaplarını çıkardılar mı... ...o pis dünya geride kalıyor... ...kendileri içeride... ...kendilerine ait olarak eve giriyorlar... ...e dış dünyayı kendilerini yani... ...ayakkaplarında geldikleri sınıra kadar... ...kendilerinin kabul etmedikleri için bunu yapıyorlar... ...kendilerini kabul ederlerse... ...hani orada da ayakkaplarını çıkarıp dolaşabilecekler... ...diye e, abartılı biraz belki... ...ama ifade edeyim... İşte o dünyayı da yani kenti de... ...içinde yaşadıkları kent biraz tanısınlar... ...sevsinler... ...tabii bu tek başına kafi bir şey değil... ...ama bunun bir amacı da o... ...bir de şu var... ...doğrusu benim hep aklımda... E, ...bizim... ...ülke olarak hem Ermenistan'la hem de Yunanistan'la zaman zaman gerilen ilişkilerimiz var. Siyaset tarafını umursamıyorum yani onu siyasetçiler halletsinler. Ama insani tarafında da olması gereken yumuşaklık Karşılıklı anlayış her zaman olmuyor evet. Hani bununla her iki tarafta da Bu sergilerle böyle bir Yumuşama yaklaşma Daha olumlu bakma olabilir Diye düşünüyorum Bir de şöyle bir şey var tabii Bizim aklımıza doğrusu benim en azından diyeyim En başta gelen bir Bir Sergi nedeni olarak bu Gelmemişti ama şimdi en önde Gelen şey bu gördüğüm gibi Çünkü insanlar Aaa ...bunu da mı Ermeni mimar yapmış... ...yahut aa, bunu da mı Rum mimar yapmış... ...bu bizim komşunun evi... ...yahut benim amcam şunda oturuyor... ...yahut her, her gün bunun önünden geçiyorum diyorlar... O, ...o zaman tabii onların... ...bakması daha başka türlü oluyor... Evet. ...ve en büyük reaksiyon böyle geliyor... ...bu da hoş bir şey ee, dediğim gibi... ...önceden çok önemli gibi gelmedi bana... ...aklıma gelmedi ama şimdi çok önemsiyorum bunu... Ee, ...insanlara bir yakınlık hissi getiriyor demek ki. O da çok hoş bir şey. Evet, çok güzel. Peki tam da bu bağlamda nasıl bir küratöriyel çalışma yaptınız Hasan Bey? Ee, şöyle düşündük biz. Ee, Rum Mimarlar Sergisi'nin e, tasarımcısı Metin Deniz. Hı hı. Ee, Ermeni Mimarlar Sergisi'nin tasarımcısı da e, Erkal Yavi. Evet. Bu her ikisi de çok e, önemli önde gelen e, ve En azından bu işlerle ilgili çevrenin çok yakından tanıdığı isimler. İkisiyle de bizim, benim daha doğrusu sergiye bakış, böyle bir sergi nasıl olmalıdır sorusuna cevap olarak düşündüğüm şeyler örtüştü. Bu gibi sergilerde şimdiye kadar benim gördüklerimde genelleme yapmayayım hepsini ama gördüklerimin çoğunda görsel malzeme kadar... ...lafsal malzeme de var diyeyim. Yazılar, yazılar, yazılar... E, ...görüyorsunuz, okumaya çalışırsanız... ...gerçekten yoruluyorsunuz. Yani hem kafaca hem vücutça yoruluyorsunuz... ...o kadar zamanda ulaşmakta. E, bunun kataloğu, kitabı vesairesi de olursa... ...o zaman benim düşünceme göre... E, ...sergi panosunu küçültüp... ...kitap sayfası yapmak... ...yahut kitap sayfası olarak hazırlanmış... ...yazılı resimli bir şeyi büyütüp... E, ...sergilemek... Çok başarılı bir sergi şekli olmuyor. Her iki tasarımcı da aynı şekilde düşündükleri için biz sözü, yazıyı minimuma indirmeye çalıştık. Ve binalar kendilerine tanıtsınlar, insanlarına baksınlar diye çok olabildiğince büyük, büyük boyutta yani fotoğraflar koymaya gayret ettik. Her iki tasarımcı ayrı ayrı yol tuttular. Bir tanesi Metin Deniz Rum Mimarları hazırlayan aşağı yukarı 2-3 ay kadar çalışarak ekibiyle binaların üzerindeki çirkinlikleri, önlerinden geçen telefon kablolarını, üstüne yapıştırılmış reklam yazılarını, dükkanların koyduğu levhaları, klima ünitelerini vesaire yok etti. Yani binaları temizledi e, bu binalara böyle müdahale et, etmeye hakkımız yok diye düşündüğü için e, ve görenler de birçoğu birçok bina için a bu bina yeni restore mi edildi ne kadar tertemiz filan dediler o kadar alışmış ki gözümüz o e, çirkinliklere e, binaları pisleten e, e, eklere. Erkal Yavi ise Ermeni mimarlarının e, tasarımcısı, serginin tasarımcısı tam tersi bir yol tuttu. Hayır biz bunların hiçbirine dokunmuyoruz ancak görüşü engelleyen herhangi bir şey olursa. yani Tam binanın orta, e, fotoğrafının orta yerine gelmiş bir e, karşıdan karşıya gerilmiş telde bir lamba var. Binayı göremiyorsunuz yani. Hani evet. Bunlar dışında e, binalarda olan şeylere hiç müdahale etmedi. Dedi ki buna biz eğer böyle davranıyorsak insanlar bizim nasıl davrandığımız da bu sergi aracılığıyla görsünler dedi. Ona da ben pek iyi dedim. Evet. İkisi de kendi bakış akıçlarından haklı bu, e, böyle düşünmekte haklılar. E, sergiler böyle oluştu. Ee, dediğim gibi çok az e, şey var, çok az e, laf var Bir de şu var isterseniz onu söyleyeyim Nasıl bir, mesela bir e, değerlendirme yazanlardan birisi gazetelerde küçük bir eleştiri getirmiş Daha sistematik olabilirdi diye Bilemiyorum o ne kastediyor ama biz bu konuda çok düşündük her iki sergi içinde Belli bir sistematik içerisine koyduğunuz zaman bazı mahsurlar çıkıyor Bir kere zaten bu 100 yıllık bir dönem içerisinde. Yani çok yakın birbirine hepsi 100-120 yıl içerisinde. Binalar da mimarlar da birbirlerine çok yakın. Hani e, böyle yaşadıkları yahut binaların inşa edildiği şeyleri hep üst üste binecek koysanız. Ayrıca bizim bu konuda çok az bilgimiz var. Yani ben 15 yıldır filan bu konuda çalışıyorum. Ee, bu binaların kimine ait kime ait olduğu yahut işte herhangi bir mimarın eğitimi... E, ...yahut neleri yaptığı, bütün binaları... ...bizim bulduğumuzdan başka hangi binaları var... ...bunlara ulaşamıyorsunuz. Çok zor. E, dolayısıyla orada verilecek yazılı bilgi de zaten çok az. E, tarihe göre bir sıralama yapsanız... ...hepsi üst üste zaten. Hem, hemen hemen yani o da o kadar önemli değil. Konuya göre yapsanız ev, falanca mimar apartman da yapmış... Bilmem, kilise de yapmış, gitmiş orada cami de yapmış, iş anı da yapmış. Şimdi iş anlarını ayırırsanız bunu nereye koyacaksınız evet. gibi böyle şeyler var. Onun için biz dedik ki bu görsel yanı ağırlıklı olan ve kendini, kendi kendini yani ortaya koyan ziyaretçiye kendi kendini gösteren bir sergi olacak madem ki. O zaman biz bunu mümkün olduğu kadar resimleri büyük yapalım. Tabii daha ufak resimler de var, detay resimleri falan ama... ...öyle küçük küçük resimler olmayacak, çok büyük boyutlu resimler olacak... ...ve görsel yanı e, güzel olan e, resimleri öne çıkartacağız. O binaların resimlerini öne çıkartacağız. E, bazı şeyler var, mesela baba oğlu iki mimar var, onları yan yana koyduk diyelim. Hı hı. E, hani böyle şeyler oluyor e, ama bu... E, onun O yazanın eleştiri getirenin haklı olarak söylediği gibi belirli bir sistematik içerisinde hepsi değil. Ama şuna mesela dikkat et tasarımcılar. Şu binanın yanına, şu fotoğrafın yanına şu fotoğraf gelirse onu öldürüyor. Kendisi de iyi gözükmüyor. Onun değil de buraya koyalım. Çünkü o zaman rahatız öyle düşündüğümüzde. Evet. Rahatız çünkü bir sırası yok onların. Ama böyle sanki yolda giderken çeşitli zamanlarda yapılmış çeşitli mimarların... Binaların önünden geçiyormuşsunuz gibi düşünürseniz bunu böyle bir sergi oldu her ikisi de. Evet siz de söylediğiniz Ermeni mimarlar çok fazla sayıda yapılar yaptılar. Yapılar inşa ettiler, tasarladılar bunların içinde. Kimi yaşamak maksatlı hane ya da şey bina, apartman olabilir. Kimisi kilise olabilir, cami olabilir. Evet bu kadar farklılık arz ederken yine de Ermeni mimarisinin İstanbul'da karşılaştığımız... Ermeni mimarisinin bir e, net tipik özellikleri var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Hayır ben kendim böyle bir e, tipik e, özellik denebilecek bir şeye e, ulaşmadım bu çalışma sonunda. Aslında şöyle hepsi kendi dönemlerinde e, işte zaten dönem batılılaşma ya evet. batıda o sırada geçerli olan e, üslupları anlayışları buraya taşıyarak onları burada yapmaya gayret etmişler. İşverenler de bazen öyle davranmış. Mesela biz Sultan Sultan Abdülmecid'in sarayı yaptırırken Dolmabahçe Sarayı yaptırırken mimara modern yeni tarzda bir bina yapmasını istediğini belirten yazı var belge var. Yani işveren de müdahale ediyor, müdahale ediyor evet. ve o şekilde arzu belirtmiş oluyor. E, Mimarlar da battaki şeyleri getiriyorlar o sırada olan. Dolayısıyla genelde işte neoklasik denen mimarlık tarihi içerisinde neoklasik denen e, biraz seçmeci yani çeşitli üslupların öğelerini bir araya toplayan e, cepheler e, görebilirsiniz. Bu Ermeni mimarlarda böyle, mimarlarda da böyle, Rum mimarlarda da böyle. Belirli şeyler yok. Belirli yani grup olarak toparlayabileceğiniz şeyler yok. Mesela yüzyıl başında çok İstanbul'da rastlanan Arnuvo üslubunda çalışmış. Rum mimarlarda var, Ermeni mimarlarda var. ...tabii başka Levanten vesaire mimarlarda var. Ee, ama o Arnavut tarzında çalışmış olan mimarlar... ...bütün binalarında öyle yapmamışlar. Başka e, türlü davrandıkları da oluyor. Peki sayısal verilere de ulaştınız mı? Ee, mesela kaç mimar, kaç bina tasarlamış... ...onların bilgisini tutabildiniz mi? Şimdi bu e, <gülüyor> biraz e, ele aldığınız e, şeye göre değişiyor. Aslında ben bu çalışmayı yaparken... Hem sokak sokak dolaşarak, ciddi bir tarama, sokak taraması yaparak binaların üzerinde bazılarının, mimarların adı yazılı, onları saptadım. Onun dışında da yazılı kaynaklardan, çeşitli yazılı kaynaklardan, kitaplardan, belgelerden arşivlerden yararlanarak isimleri saptadım. Tabii o zaman şöyle bir şey oluyor, yazılı bir kaynaktan... ...ulaştığınız bir adı yapının üstünde de gördüğünüz zaman ha bu bunun evet. binası diye o da hoş bir şey oluyor tabii sevindirici bir şey oluyor. Şimdi benim yaptığım taramada tabii bu söylediğim de İstanbul'un bütünü üçün geçerli değil bu tarzdaki hı hı. binalar e, şehrin Avrupa yakasının Beolu tarafında daha çok... E sonra da iş hanları vesaire olarak da işte bahçe kapı Sultan Bahçekapı, Sultanamam, e, Mahmut Paşa'ya kadar uzanan bölge biraz da katikör e, moda taraflarında var e, konut olarak az. E, mesela Üsküdar'da e, yahut da bilmem, Fındıkzade tarafında yok çünkü e, batıllaşma buralarda olduğu için ilk önce buralarda bu tür binalar yapılmış. Bu çalışmada ben hem sokak taramalarından hem yazılı kaynaklardan elde ettiğim sayı aşağı yukarı bini biraz geçti isim olarak. Tabi bunların içinde hepsi bilinmeyen isimler değil. Bir kere dönemin çok iş yapan, tanınmış, büyük binalarını yapan mimarlar var. Onlar biliniyor. Yok Daranko, yok Valori vesaire vesaire Bunlar hakkında hatta son zamanlarda işte tezler hazırlandı. Yüksek lisans ya doktora tezleri var. Sonra hiç bilmediğimiz olmayan, yani çeşitli konuyla ilgili kitaplarda zaman zaman adlarından söz edilmiş, bir iki küçük bilgi verilmiş olanlar da var. Ama bütün bunları toplasanız, Tahmin ediyorum yani kesin olarak söylemeyeceğim bunu ama tahmin ediyorum nihayet bunlar 100-150 isim eder. Hı hı. Gerisi hep böyle daha evvel bilinmezken çıkartılan atlar. Ama tabii bunu yanıltmamak lazım e, insanları. Diyelim ki bir belgede görüyorsunuz. İşte Belgrad'da bilmem ne kalesini tamir etmeye e, fotikalfa gönderildi diye bir belge var. Onun bilmem harcırağı çıkmış ya işte oraya gönderilen emirde adı geçiyor. Bu o kadar bilgi. Listeye koyuyorsunuz fotikalfayı ama başka hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yaşadığı zamanı bile ancak işte o belgenin tarihinden önce sonra biraz yaşamıştır. O bin, e, ya, ne yaptıysa işte o zamanın tarihi var. O belgenin tarihi o zaman yapmıştır diye bilebiliyoruz. Sergiye biz sadece binalarını bildiğimiz e, mimarları aldık. Yani mimar ve binasını birlikte aldık diyelim. Öyle yaptığınız zaman e, aşağı yukarı e, binaları e, 200'e yaklaşıyor. E, 90 küsur Rum mimarın. Bina sayısı Ee, ...yine yüzün üstünde yani 200 kadar değilse bile 150'nin üstünde e, 40-50 tane e, Ermeni mimarın. Yani burada şöyle bir şey var. Ermeni mimarların sayısı Rum mimarlardan en azından tespit edebildiklerimiz. Daha az ama bina sayısı aşağı yukarı birbirine yakın. Çünkü... E, Ermeni mimarlar arasında Balyanlar çok yaparak arayı kapatmışlar sayı olarak arayı kapatmışlar. Tabi sergiye birçok bakımdan bazı şeyleri koyamadık. Biz saptamışız ben mimarlık tarihçi olsa, o, tarihçisi olarak çok önemli en basit bina dahi ama e, sergiye koyula, koyacak bir çekici yanı olmayan bir binayı da fotoğrafı çekilmiş olduğu halde bizim listelememizden biz koymayabiliyoruz. Bazen çok dar sokaklarda açı el vermiyor, düzelten e, e, objektifler, e, deformasyonları e, azaltan objektifler dahi fayda etmediği durumlar oluyor. Onları e, koymuyoruz. ya yani Böyle şeylerle azaldı. Hem mimar hem e, bina sayısı azaldı. Ama işte yani sanıyorum Ermeni Mimarlar Sergisi'nde 30-40 mimarın herhalde 80-90 binası sergileniyor. Bu bile çok büyük evet, bir sayı tabii. Bence de çok büyük bir sayı. Bir de gösterilecek filmlerden söz eder misiniz? Tabii. Rum Mimarlar Sergisi'nde bir film çekildi. genç bir bu yıl mezun olan bir sinemacı, belgeselci. Ee, bunu e, bu filmi çekti Arda bengü orada biz ona belirli binaları verdik şu binaları filminde göster dedik müziği kendisi koyduğu o binaları yaptı yalnız getirdiğinde bunun şurasını biraz daha göstersek gibi e, bizim açımızdan mimari açıdan sergileme açısından bazı noktalara... dikkatini çektik, çekerek yönlendirdik o hoş bir şey yapmış o e, Hiç şey yoktu, yazı ve söz yoktu onun çektiği filmde. Ama bütün binaların kapısındaki mimar hatlarını yahut da binanın adını da yapmış. Öyle ki siz falanca bina der gibi onu görüp apartmanın üstünde adını görüp sonra apartmanın kendisini görüyorsunuz. Sonra bunun üstüne bir biraz bir açıklama yapalım dendi serginin genel anlayış nasıl o sergi neler yapıldı gibi bir şey. Yani nasıl binalar alındı ve nedir onların temeli gibi. bir Çok ufak bir te, e, e, tekst okundu üstüne. O, o öyle. E, Rum, Ermeni Mimarlar sergisinde iki e, film var. E, şöyle bir ilginç yan var. E, bu işin bütününde. E, 19. 19. yüzyılda Tanzimat Sırasında biraz önce biraz sonra Yapılan Daha çok sonra yapılan Camiler büyük camiler İstanbul'da Hemen hemen hepsi Ermeni mimarlar tarafından yapılmış Bu ilginç bir şey evet. Ve birlikte yaşamanın da güzel Çok anlamlı şey. bir şey Tabii, Anlamlı evet. bir örneği O camilerden 3 tanesini Sadece bir müzik eşliğinde Sadece bir gösterdi. Yani içine girdi, dışına çıktı, detaylarına girdi. Ee, ve biz sadece, işte size söylediğim gibi 19. yıldaki büyük camilerin çoğunu Ermeni mimarlar yapmıştır diye bir giriş yazısı koyduk. O kadar o. Oralarda da yani söze aynı sergidek gibi fazla ağırlık vermemek istedik. Orada ikinci bir film daha var. Yine iki genç e, belgeselcinin çektiği bir film o da. O e, O filmde de bir e, Ermeni okulu, bugün Beşiktaş'ta, bugün artık e, yıkıntı halinde, 86'dan itibaren sanıyorum, e, boşaltılmış. Tabii o kadar zaman boş kalan her bina gibi o da iyice Arap olmuş. E, Meryem Ana Kilisesi var Ermenilerin orada, yan yana onunla. Genelde öyle yapıyorlar, hı hı. E, bir sosyal girişim olarak Olayı ele alıyorlar. Cemaatler öyle yapıyorlar. E, kilise tabii daha bakımlı, devamlı işlediği için. Fakat e, bir e, tiyatro e, eğitimi de veren bir e, özel vakıf, e, özel okul e, burasını uzun süreli kiralamış. Ve şimdi e, onun e, restorasyonuna girişiyorlar. E, filmde o okul böyle yalnız kalması, boş kalması eski öğrencileri, eski öğretmenleri, müdiresi filan ağzından anlatılıyor, içerisinde geziniliyor ve sonunda da işte onu restore edecek olan kişiler niyetlerini ne olduğunu anlatıyorlar. O da böyle bir şeyin canlandırılmasını ele alan. Bunlar bir tanesi galiba 6 dakikalık, bir tanesi 9 dakikalık filmler. Devamlı dönecek sergi sırasında. Peki, kitaptan da biraz konuşalım. Kitaplardan konuşalım. Kitaplardan konuşalım. <gülüyor> Ee, biz e, sergi e, kataloğu şeklinde sadece olmasın istedik. Hatta ben hiç katalog olmasın dedim ama serginin kataloğu olmasında isteniyor. İnsanlar istiyorlar işte geliyorlar bir orada hele beğenirlerse sergiyi oradan bir şeyi saklamak birlikte götürmek ve saklamak istiyorlar. Ee, biz her iki sergi üçünde o konuda e, çalışan akademisyenlerden e, makaleler istedik. Ee, yani batıllaşma dönemindeki Rum mimarlığı, Rum toplumu yani o mimarlığa Hı -hı. temel teşkil eden tabii toplum e, nedir, nasıldır, neler yapmışlar e, nasıl yönelmişler bu işlere ve mimari nasıl olmuş gibi çeşitli makaleler istedik. Aynı şey Ermeniler için de bakın şöyle bir örnek vereyim ee, 1856 e, ıslahat fermanından sonra Azınlıklara bir takım daha önce 1839'da tanzimat fermanında verilen haklar daha artıyor. Ee, ve onlara e, kiliselerine kubbe yapma izni veriliyor. Çan Kulesi yapma izni veriliyor daha evvel yapamazlarken. Mesela ilginçtir Beşiktaş'taki Meryem Ana Kilisesi'nin içinde kubbesi var ama yukarıda bir kırma çatı üstü, kiremitli bir çatı. Yani kubbe yapmak istiyorlar ama... ...yasal olmadığı için de... hani ...böyle bir evet. kaçamak yol bulunmuş. Ondan sonra... ...kubbeli kiliseler... ...hem Ermeniler'de... ...özellikle Ortodoks Rumlar'da... ...kubbeli kiliseler çıkıyor. Büyük kubbeli kiliseler. Taksim'deki Ayatırıya'da kilisesi... Hı hı. ...Kadıköy'deki Ayatırıya'da kilisesi... ...Tarlabaşı'ndaki Konstantin ve Eleni kilisesi... ...bunlar büyük kubbeli... ...büyük kiliseler ve Çan kuleleri var. Hatta Çankulesi olmayan eski kiliselere... Ee, Çankulesi de ekliyorlar Bu, bu durumdan Hı. sonra ee, Aynı e, Benzer bir şey Tabi nedeni aynı değil ama e, Benzer bir değişiklik Camilerde de oluyor Tanzimat döneminden itibaren yapılan camilerde Eski klasik Osmanlı cami şemasına Bazı yenilikler geliyor Ve bunlar ortak özellikler taşıdığı için Baktığınızda hemen onu fark edebiliyorsunuz Gözünüz alışıksa Bilginiz varsa Bütün bunlar da işte e, 20, 19. yüzyılda batıllaşmayla gelen şeyler. Yani bizim çizdiğimiz çerçevenin içinde. Dolayısıyla ben hep e, bir takım akademisyenlerden mesela kubbeli kiliseleri bize anlatın nasıl çıktı öyle bir makale yazar mısınız diye istekte bulundum. E, bu gibi şeyler de var kitaplar e, ama e, sonra genel istek yani bunu götüren tabii her iki projede de destekleme komitemiz vardı evet. bizim. Yani o cemaatten insanlar bir arada benimle birlikte çalıştılar. Yani bir iki sergide onu çok açık belirtmek lazım. Ekip çalışması olarak yani ben kuratörüm diye her şeyi tek başıma yapmış değilim. Hani iyisi de kötüsü de hepimize ait diyelim. Genel istek bu kurulların da belirttiği genel istek hiç olmazsa ayrı bir katalog basamıyorsak bunun... Bir bölümüne yine sergideki bizim sergilediğimiz bina resimlerinden koyalım dediler. Ve her ikisinde arkasında bir çeşit katalog bölümü oldu. Öndeki makalelerden başka. Peki efendim çok teşekkür ediyorum misafirimiz olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içindeki Açık Şehir İstanbul'u 2010 köşesinin içindeydik sonuna geldik. Batılaşan İstanbul'un Ermeni Mimarları sergisini konuştuk. 9 Ar Aralık'ta açıyor ve açılıyor ve 2 Ocağı kadar İstanbul Modern'de görebilirsiniz. Sergi küratörü Hasan Kuruyazıcı konuğumuzdu. Açık Şehir İstanbul 2010. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Özel Programı